Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba Günaydın Sezin Hanım İyiyiz, Merhaba. iyiyiz, iyiyiz. Bir kere en sevindirdiğimiz haberi seninle paylaşmak için can atıyorduk. Sakladık. Sakladık. Ee, bir saatten beri kendimizi tutuyoruz bu haberi vermek için. Vermek ee, <gülüyor> Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'e insan haklarına katkıları ve örnek gösterilir çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi vermiş. <gülüyor> bu bunu seni de çok sevindireceğini bildiğimiz için sana sakladık bu haberi çok, çok heyecanlandım ama zaten yani geldiğimiz bu noktada e, hani başbakanın bu hafta aynı e, bölgelerdeydik kendisiyle yaptığı konuşmaları dinleyince aslında zaten hani bunlar gayet normal yani her şey olabilir bundan sonra gibi geliyor evet, bir Adicisi. ufak da ayrıntısı var haberin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İzinsiz gösteridir, müdahale ederiz diye valiliğin izin vermediği seferberlik yürüyüşüne katılanlara yapılan müdahalede 43 kişi yaralanmış. 5000 polisin 2 polis helikopteriyle gerçekleştirdiği müdahalede 2 ton su sıkılmış. Bu kişiye teşekkür belgesi veriliyor. İnsan hakları alanında göstermiş olduğunuz... Başarılı hizmetlerinizden dolayı teşekkür ve takdirlerimi sunar. Bundan sonraki hayatınızda sağlık ve esenlikler dilerim diyor. Ya bu tabii artık alay eder gibi bir şey ee, hani bir anlamda muhalefetin e, marjinalleştirmesi süreci yaşanıyor aslında bir Türkiye'de. Muhalefetin muhalefet dediğimiz aslında mecliste temsil edilen yapıların da e, çok büyük bir e, başarıyla görevlerini bir anlamda Yapıyorlar mı? Bu tartışılır elbette ama Marjinalleştirme derken her türlü gösteri, her türlü işte bir anlamda e, kamuoyunun e, duyabileceği, görebileceği bir anlamda somut şekilde muhalefetin e, bir köşeye sıkıştırılması durumu var. E, bu da çok ciddi bir şey. E, en son başbakanın mesela e, işte bu ülkede terörle mücadele etmek de çok zor. E, laflarının bu anlamda bence başka da bir anlamı vardı. Bu marjinalleştirme sürecinde da bir e, sembolik önemi vardı bence bu sözlerin. Evet. İşte, e, bu durumun hani bir e, öteki ucunu bölgesel olarak da bütün yani hani dünya ölçeğinde düşündüğümüz zaman bu hafta çok önemli bir olay oldu Tunus'ta. Evet. Şimdi ondan... onun ondan biraz bahsetmeliyiz hakikaten çok Şükrü Beleid'in öldürülmesinden değil mi? Yani şimdi e, Tunus'ta gerçek e, yani ben şimdi e, Tunus politikası veya da işte e, ortadoğu politikası, Afrika politikası bütün hani bu, bu, bilgi sahibi olmadım Arap Baharı coğrafyasının üzerine çok konuşmamanın bir sebebi budur e, fazla bilgim olmadığı bir coğrafya. E, ne tarihi ne de işte güncel açıdan. Ondan dolayı e, bu konuda fazla konuşmak e, bana çok doğru gelmedi. Aslında bir hata belki bu. Çünkü dünyadaki belki şu an aslında gelişmeleri şekillendiren en önemli olaylardan biri Arap Baharı ve bununla tetiklenen e, aslında olaylar. Arap Baharı evet yanlış e, maalesef e, insanların daha iyi yaşayacağı o taleplerin e, ilk başta dile getiren taleplerin... E, bir, bir anlamda e, tatmin edecek şekilde e, e, bir Olumlu rotaya evrilmedi Evet doğru ama bu, e, bu e, Bunun hep böyle devam edeceği anlamına gelmiyor İnsanın ömrü ölçeğinde Aslında çok kısa e, e, Bizim için çok uzun gelen süreler e, Dünya tarihi açısından Son derece kısa zamanlar İleride yani onlarca yıl sonra Aslında Arap Baharı'nın Gerçek yarattığı etkileri Belki de görüyor olacağız ama maalesef çok da karanlık bir dönem var çünkü işte gücü eline geçiren e, aslında e, ne Hüsnü Mubare'in ne işte Tunus'taki e, şeyde nahta de yaptığı bu aslında e, gücü eline geçince Hüsnü Mubare'in mesela Mısır'da sahip olduğu gibi bir güç ve sahip olan biri bunu bırakmak istemiyor. Tunus'ta da aynı şey söz konusu oldu yani e, demokrasi vesaire halk talep ediyor çok güzel haklar özgürlükler bilmem ne söylemler bakımından bunlara bir anlamda paye veriliyor ama e, uygulamada o karanlık zamanlar bir türlü geçmek bilmiyor. Türkiye'de de bunun aynısını görüyoruz çünkü o e, yekpare bütün devlet gücünü ele geçirmek müthiş bir şey kimse de bundan vazgeçmek istemiyor maalesef e, Tunus'ta da aynı durum e, gözü, görülüyor. İşte demokrat, Müslüman bir parti işte iş başında ve bir faili meçhul gerçekleşiyor. Yani şimdi bir hükümet iş başındayken faili meçhul gerçekleşiyorsa bir ülkede bu çok sorunlu bir durumdur. Bunu e, nahtanın bu işin arkasında olduğu veyahut da işte e, işte oradaki e, çok ciddi eleştiriyordu çünkü Şükrü Belaid e, İslamcı e, demokratlar, demokrat İslamcılar neyse ne derseniz onları çok sıkı şekilde eleştiriyordu, S çok ciddi bir muhalefet yapıyordu. E, bu durumda e, e, bir şey var ortada, karanlık bir nokta var. Ya bu ölüme bir göz yumma var veyahut da e, dire, bu artık bir faili gerçekleşiyorsa gerçekleşiyor, sürekli failler bulunmuyorsa bir de her zaman bu işin içinde bir şekilde devlet vardır. E, o, o yüzden bu çok karanlık bir şey ve bence bu Türkiye'yi de çok ilgilendiriyor. Evet ben de ufak bir detay dikkatimi çekti onu paylaşayım. Tunus'ta hükümeti fes etmiş işte Tunus Başbakanı Hamdi Cibali. Hamadir evet. Cibali ve teknokrat hükümeti bu ne demekse deli saçması bir laf kuracağını açıklamış ama benim dikkatimi çeken husus şu hükümeti fesh etme kararını Şükrü Belahid'in suikaste uğramasından önce aldığını söylemiş bunun hiçbir inandırıcılığı olamaz yani. Tabii yani bunlar işte içinden çıkılmaz <gülüyor> politik durumlar haline geliyor tabii. Yani tamamen işte güç politikaları aslında. Burada Şükrü Belay'de bunun kurbanı olan hakikaten de işte kendi inandığı görüşlerde. Şimdi Şükrü Belay'de temsil ettiği işte sol ve üstelik de hani işte Tunus manasında da tıpkı Türkiye gibi işte laik lafının bir anlamı var. Ee, özellikle Tunus'da tıpkı daha da aslında Türkiye'den yakıcı bir anlam şu an için evet. şu anki durumla karşılaştırdığımızda. Ee, ya hani şu belaydı de söylemlerinin e, ne kadar doğru olduğunu söylemek için hani bunun noktalara çok iyi muhalefet yaptığına e, vurgu yapmıyorum. Ama orta, başka bir şey var ortada. Evet. E, o işte muhalefetin e, susturulması, tahammülsüzlüğü, marjinalleştirilmesi bu durumlar e, demokrasiyle hiçbir şekilde bağdaşmayan haller. Ve e, Tunus'ta da bunun yaşanıyor olması Türkiye için de manası olan, Türkiye'nin üstünde çok düşünmesi gereken bir durum. E, çünkü işte Türkiye'de de ondan sonra demokratikleşmeyle ilgili içinden çıkamadığımız haller oluyor. E, şimdi hani bu mesela bu Şangay Beşlisi hikayeleriyle ilgili aslında bunların çok ciddi şekilde... Açılması, işte Avrupa Birliği'ne alternatif olamaz ama NATO'ya olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir den, dahi denmesi çok aslında ciddi durumlar. Bunun ne kadar farkındayız bilmiyorum ama eksen kayması dediğimiz şey tam da bu işte. Ya yani bundan birkaç yıl önce böyle değildi. Türkiye tarihi genelinde zaten böyle değildi. Birden bire bu kadar ciddi şekilde Şangay Beşlisi ...hikayelerini tartışıyor olmak bir parçası olabilir miyiz, olamaz mıyız? Bu e, da nereden nereye geldik diye de bir düşünmek lazım. Maalesef Türkiye'de işte de e, ciddi bir şekilde bu, kamuoyundaki hani, ana muhalefette bu durumları çok iyi bir anlamda e, okuyamadığı ve herhalde e, konuya sahiplenmediği için... Ee, hep bu e, laiklik konusu da işte şey de e, insan hakları meselelerinden tutun Avrupa Birliği de hep bir e, kötü muhalefetin aslında şeyi oluyor e, kurbanı oluyor. E, doğru düzgün bu konuları tartışmıyoruz. E, laiklik aslında belki insan hayatına müdahale olarak insan hakları çerçevesinde tartışılıyor olsa özgürlükler bakımından bu kadar e, bir anlamda ayağa düşmüş bir konu olmayacak. Evet çok doğru bir bana da e, doğru görünen bir nokta bu çünkü içi boşaltılmış oluyor o zaman tamamen böyle Atatürkçü Kemalist bir e, kalıp halini alıyor laiklik bir rejimin alışması e, ...önemli demokratik bir rejimin... ...temel taşlarından biri olduğu... ...kavramı üzerinde değil... ...işte bir çeşit silah gibi kullanılıyor... ...hale gelmesi de çok... ...zorlaştırıyor... ...kavramsal tartışma... ...platformunu zorluyor yani... ...tabii şey de böyle... ...yani aynı zamanda Avrupa Birliği meselesi... ...işte Batı İttifa'nın... ...Türkiye'nin bir parçası olması... ...hani hikayesinin... ...bir uzantısı aslında... Yani Batı'nın batıllaş, Türkiye'nin kendi sahasından tarih açıdan batıllaşmanın e, hani bir e, getirdiği, gerektirdiği bir hedef. E, Avrupa açısından bakıldığında da işte Batı ittifanın bir parçası olması gerekmesi Türkiye'nin vesaire gibi şeyler. Ay halbuki bunların çok daha ötesinde bir durum Türkiye'nin Avrupalılığıyla ilgili tarihsel bağlardan işte hep ben bahsetmeye çalışıyorum, can damarları diyerekten. Burada da işte hani kuru kuru bir hani Avrupa medeniyet ve onun parçası olma gibi değil de bir ortaklık var var gerçekten Tayistan bu yana gelen bir şey var ortada oluşmuş ve Türkiye Avrupa. Avrupa'da Türkiye bunu okuyabiliyorsunuz zaten Avrupa'nın içinde de Türkiye' dedim kendisinde de bunu ama illa hani Avrupa bir medeniyet beşiği olduğu için bir böyle hani ona bir anlamda eteğine yapışma şeklinde parçası olmaya çalışma şeklinde değil de Avrupa'da geliştirilen bugün baktığımızda hakikaten insan haklarına ilişkin ama kusurlu ama işte doğru yanlış işte şurası eksik burası çok iyi bir takım şeyler var haklar ve özgürlükler açısından insanlık tarihinde baktığımızda bu şekilde bir gelişme olmuş. Hani bu Avrupa'nın üstünlüğünü göstermiyor bence. Ama bu şekilde başka bir yerde de olabilirdi dünyanın başka bir yerinde. Ama bu Avrupa'da özellikle gelişmeye başlamış. Bu açıdan hani Türkiye'de bu Avrupa'nın bir parçası olarak bu yapıdaki kusurlu yönlerini nasıl düzeltebilir? Ne ekleyebilir? Ne yapabilir? Yani tartışma bu yönden olmalı. Yani dökülen Avrupa beğenemediğimiz işte biz onlardan çok daha iyiyiz. ...gibi burun kıvırmalar aslında aşağılık komplekslerinin göstergesi oluyor evet, Her zaman çok her zaman olduğu gibi. Evet. Her zaman olduğu gibi yani e, mesela bu işte şey Çangai beşlisi konularıyla ilgili e, bir yandan hani bugün mesela Çinle o zaman hani bu buysa mesele... çünkü bunun parçası olmalıysa diyelim. E, Çin bugünlerde ne yapıyor biliyor muyuz politik olarak? Farkında mı Türkiye bunun? Bunu tartışıyor mu? Hani o parçası olmak istediğimiz, ortaklığının içinde olmak istediğimiz. Şangay Beşlisi'nin, hani bir anlamda babası veya anası mı bilir, Şangay'ın. Ya bu Bu ya Çin. Nedir? Ee, orada neler oluyor? Mesela Japonya ile arasındaki sürtüşme Çin'in e, hiç Türkiye'de bir gündem maddesi bile değil. Evet. Halbuki... Baya işte bu Kuzey Çin Denizi'nin, şey Doğu Çin Denizi'nde ısınan sular söz konusu. Hı, hani, de ve bu, çok kitesi, ciddi şeyler oluyor yani. Evet, pişe tabirle gazetecilik tabiriyle sular ısındı. Benir evet. ya, e, tam öyle bir durum var. Çünkü işte Çin orada Çin donanması e, Japon gemilerini böyle işaretliyor, bir şey bilgisayar oyunu gibi. Onların üstünde e, onları vurduğunu tahayyül etti, takvikatlar yapıyor. Şimdi bu e, tabii iki devlet arasında hiç de hoş olmayan bir durum. Çin ordusu gibi işte bir Çin, Japon tarihi Japonya'nın tarihini bir, ele aldığımızda e, yani korkunç kanlı, insanların çok acılar çektiği tarihler çatışmalardan yine yani bizim atladığımız bir konu ve büyük e, çelişkileri de barındırıyor. Yani bir yandan işte Uygur'da Xinjiang. E, Bölgesindeki insanlara soykırım gibi bir kelime kullanacak kadar ileri gitti Başbakan. Daha çok kısa bir süre önce, bir iki yıl önce. Şimdi aynı Çin'le bu politikalarını değiştirdiğine dair de herhangi bir ibareyi görmediğimiz Çin'le de oturup ya da Kırgızistan ya da Özbekistan'la nasıl olacak? Böyle boşa konuşmalar aslında bunlar. Zaten hani ayrıca onlar da hani Avrupa Birliği bu kadar yıldır üye yapmıyor falan filan gibi bir şey var. Ee, böyle söylemin üstüne Şangay Beşlisi. Şangay Beşlisi yani aslında şey hani o grup ülkeler de o kollarını açmış Türkiye'yi beklemiyorlar kendi aralarında tabii. Bir de böyle bir durum var. Ee, yani çünkü onların kendi aralarında da mesela radikal İslam, yani terör... E, Özellikle teröre yönelik insan haklarının insan hakları ihlallerinin e, ciddi bir aslında paravan örgüt gibi anılıyor bu. Daha önce de değindiğimiz bir rapor vardı İnsan Hakları Federasyonu Dünya İnsan Hakları Federasyonu hazırladığı bir rapor tam böyle niteliyordu e, Şangay Beşlisi'ni. E, kendi olur. bir anlam evet e, bir paravan örgüt bir paravan yapı. Çünkü işte Batının insan hakları söylemlerine yani işte Avrupa'nın ve işte Amerika'nın vesaire eleştirilerine karşılık olarak, özellikle terör meseleleri açısından kendi içtihatını oluşturacak, kendi uygulamalarını oluşturacak, kendi yorumlarını getirecek bir yapı olarak oluşturulduğunu öne sürüyordu Dünya İnsan Hakları Federasyonu. Bu tam da işte başbakanın Asıl Temmuz'da bu konuyu gündeme getirdikten sonra, Temmuz'da çünkü ilk söylemişti Erdoğan Şangay Beşiklisi meselesini. Putin'e söyledim, bizi alın dedim hikayesini. Tam birkaç <gülüyor> ay sonra Ekim ayında yayınlandı bu rapor. Çok manizardı. Yani daha önce de işte laf arasında programda geçti, ben de yazmıştım ama ki... Maalesef bunlar ilgi görmüyor. hani bu e, Türkiye'nin gündemini aslında bu Şangay Beşiklisi konusu. daha Bundan neredeyse 6 ay önce işte bu Temmuz zamanı gelmeliydi. Yani yarım e, yıl sonra geldi. Başbakan Erdoğan bu söylemi defalarca ineledikten sonra bir anlamda o manşeti kendisi patlatması gerekti ki Temmuz rehavetiyle herhalde bu atlandı çünkü o zaman söylenmişti bu asıl. Ya orada birkaç defa yazıldı, çizildi vesaire. Şimdi ilk defa hani yeni söyleniyormuş ki aslında bu konuyu konuşuyoruz. Ama böyle değil ee, ve e, hakikaten de ciddi bir e, bunun e, Türkiye açısından hani Avrupa Birliği üyeliği ötesinde de sembolik bir kırılma noktasını temsil ediyor. Kürt meselesini işte bu kadar konuşuyoruz. Barış süreci falan. Ama işte Şangay Beşti bunun ortasında. İşte terör konusunda böyle önlemler, işte insan hakları ihlalleri gerçekleştiren ülkelerin bir paravan örgütüne iyi olma, onun parçası olma, mesela ne demektir? Bir barış süreci böyle bir ortamda mümkün olabilir mi? Evet, yani Avrupa, çok evet. önemli de bir noktaydı. Bununla bağlantılı bir noktayı da can dikkatime getirdi. Nedim Şener'in bir yazısında da ortaya konuyordu. Merkezi Berlin'deki bu Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün de değerlendirmesi var. Ve çok ilginç aslında. Bu Şanghay Beşlisi diye adlandırılan ülkelerde aslında 6 ülke. Evet. Yolsuzluğun diz boyu olduğunu gösteriyor diyor yani en az yolsuzluk olan ülkeler birden 174'e kadar sıralanmış ve en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında yer alıyor hepsi Çin 80, Rusya ve Kazakistan 133 şu paylaşıyorlar Kırgızistan 154. Tacikistan 157, Özbekistan da 170. sırada yani zaten ondan sonra dört ülke filan kalıyor. Yani muazzam bir yolsuzluklar paravanası da aynı zamanda işe yarıyor ya, denebilir. E, Tabi yani bugün Rusya e, en başta olmak üzere ondan sonra işte e, yani bütün o ülkeler aslında üye ülkeler hani bir şey de. Twitter'dan bir, bir, bir arkadaşımız da şey demişti Türkiye girsin de pisiyli olsun Öldü aslında alt ülkeye gitse evet. yedi olur diye hani böyle aslında işin böyle bir tarafı var maalesef çünkü çok da aslında devlet eliyle yönetilen bir yolsuzluk söz konusu bu ülkelerde bir de hani her hani devlete rağmen yapılan yolsuzluk değil. Bir nevi mafya yolsuzluğu değil... devletin bildiği içinde olduğu ve sadece işte o yolsuzluk işte yapan işte illegal bir anlamda yeraltı yapılarına affedilebilecek bir yolsuzluk değil. Yani devletin o yolsuzluk çarkının yönettiği bir ortam söz konusu. Bu evet. tabii çok düşündürücü Türkiye'nin kendi ekonomik aslında geleceği açısından da diyelim. Çünkü böyle hibrit bir yapıyla da bu işleri yürütemiyorsunuz. Ya tam bir yolsuzluk ağı oluşturuluyor. Ve işte e, devlet bunu tamamen yönetiyor. Veya tabii yarım yamalak hani hem devletin yolsuzluk ağı hem işte şey oldu mu? E, birazcık demokratikleşmeye çalışıldı mı? Ki arada bir derede kalındı mı? İtalya'nın durumu gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani ondan sonra işte İtalya daha bundan birkaç yıl önce... Ekonomik mucize, muhteşem işte ülke, daha bilmem işte yani güçlü böyle son derece Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biriydi. Bugün birdenbire ne oldu? Yani şu an İtalya Avrupa'nın en ciddi sorunu yaşayan ekonomilerinden bir tanesi. Evet bir paria durumu var ve senin de bizim dikkatimizi çektiğin bu New York Times'da yayınlanan çok aslında ilgi çekici bir yazıda da İtalya'nın en eski, dünyanın da en eski bankalarından biri Monte dei Paschi'nin evet. ta 15. yüzyıl ortalarında kurulmuş bankanın büyük bir yol, muazzam bir yolsuzluk şeyinin ortaya çıktığını ya yani 985 yani 1 milyar dolara çok yakın gizli pazarlıklarla yapılmış anlaşmalarla cebellezi edilen ...985 milyon... ...dolardan bahsediliyor. Sadece... Ya, bah ...Burada e, işte, Avrupa Birliği'ne üye olunmak... ...istememesinin bir sebebi de... hani ...Avrupa Birliği... E, ...bünyesinde zaten bu yapılar... ...yaşayamadı. Belki İtalya... E, ...kendi başına olsa... ...o yolsuzluk çarkını... ...sürdürüyor olacaktı. Şu veya bu şekilde... ...veya işte e, her neyse. Ama e, iki aradı, bir derede vesaire... ...bunlar yaşanmıyor. Ve... E, e, e, İtalya'nın bugünkü hali işte aslında bir türlü arınmayı, temizlenmeyi becerememesinden kaynaklanıyor. Hep işte bu işte Gladio vesaire bu yeraltı şebekelerine bir anlamda soğuk savaş döneminde paramil oluşan paramiliter gruplara dikkat çekiyorduk. Yani Türkiye ile İtalya arasında bağlantılar kuruluyordu. Ama İtalya işte bu işi halledemedi. O... Ee, ee, yasal arınma süreçleri e, detoks diyelim neyse e, maalesef işte sağ sol kutuplaşması arasında e, gene devletin e, hani kendini koruması korumaya çalışması kendi adamlarının diyelim e, kimsenin cezalandırılmaması asıl suçluların vesaire nedeniyle e, ve işte o kutuplaşma arasında işte e, gerçek hani bir Gerçekten İtalya'yla ilgili e, sorun nedir? Niye e, İtalya'da e, Gladio bu kadar güçlendi sorusuna cevap verilmediği için... ...işte bugünlere gelindi bir anlamda bence. Çok tabii e, sert bir çizgi çekiyorum. E, ama işte bir yolsuzluk ağıydı bir anlamda Gladio'da. Evet tabii sadece Gladio'ya bağlamak yeterli olmayabilir. <gülüyor> ama yani şey de çok büyük... Ya, 4 milyar avroya yani 5 milyar 5 buçuk milyar dolara yakın bir para da ve bu İtalyan bankalarına verildi İtalyan hükümet tarafından kurtarıldılar yani ve bunlar aslında bu yolsuzluğu yapanlar yani hapse atılmaları soruşturmaları ve çoktan hapiste olmaları gerekirken bu katakurlileri çevirenlerin Kurtarıldılar bir de üstüne üstlük ama bu Amerika'da bir esik ve Avrupa'da da oldu tabii. Yani mesela şey aynı gönderdiğin habere bakıyorum şimdi 2008'de bir bank, başka bankayı e, satın almış bu Montedi ve e, muazzam bir yolsuzlukta orada bir rüşvet oldu mu diye çünkü zaten 8 milyar dolardan fazla astronomik rakamlardan bahsediyoruz. Orada da mesela ayrıca da bir rüşvet varmış. Şimdi savcılar onu da araştırıyorlarmış. Böyle korkunç, karanlık pis işler yani yolsuzluk. Ama tabii Afganistan'la da ilgili başka bir haber de var. Elimizde bugün mesela Birleşmiş Milletler'in raporunda geçen yıl Afganistan'da 4 milyar dolar rüşvet verilmiş ve milli gelirin iki katı katıymış bu miktarda. Böyle de şey işte yani dünya bu. <gülüyor> milli gelirin iki katı Ger gerçek ekonomi bir anlamda o, o evet, oluyor. Evet, oluyor. Ya işte bu şimdiki yol, yolsuzluğun Bu çok önemli. Şimdi kağıt üstünde yolsuzluk olmayabilir Veyahut da işte devletin yönettiği yolsuzluk deyince işte burada işler çok ciddileşmeye başlıyor. Nepotizm şeklinde bir e, yani e, taraftarların veya yakındakilerin bir güç e, odanın yakınındakilerin kayırılması şeklinde olabilir. O o kadar çok şekli var ki Türkiye'de e, en önemli konulardan biri aslında bu. Ve e, Şerif Sayın'ı tabi tekrar anmak isterim burada. Hmm. Ya onun o, yaptığı mesela yazdığı o, yazılarında o legal Türkiye'deki yolsuzluk ağıyla ilgili çok çarpıcı tespitleri var kendisi de devletin içinde kamu yönetimini iyi bilen biri olarak e, aslında çok e, enteresan e, analizler yapıyor. Nasıl bir e, yolsuzluk çarkının oluştuğuna dair. E, bu açıdan e, çok ben, ben bence düşündürücü e, Türkiye'nin hali ve pek öyle e, kolay içinden çıkılacak şeyler değil. Hani şu an çok iyi gidiyor işlerimiz. işte Türkiye yükselen ekonomi Avrupa dökülüyor gibi değil. Ya yani bu noktada biz de, bir anlamda hazır da Türkiye e, diyelim ki iyi performans gösteriyorken ülke olarak ki bu konuda çok ciddi şüphelerim var. Çünkü kimin iyi performans gösterdiği çok büyük bir soru işareti. Evet. E, baktığımızda mesela işte e, işçi ölümleri konusunda Türkiye Avrupa'nın bir numarası. Eğer 3 e, kuruşa e, son derece tehlikeli bir işte çalışan biriyseniz e, hiç de iyi gitmiyor işler Türkiye'de. Ama maalesef onlara pek dikkat eden duyarlı bir kesim düşündüğü pek de insan olmuyor. Çünkü e, gene işte kamuoyunun e, sarsıcı şekilde bir anlamda uyarıcı şekilde e, medyada yer almaması bu işin çok önemli bir sebep bence. Evet belediyelerde filan da çok ardı ardına pek çok skandal haberi e, yan, yarı yansıyor gazetelere de yani. Yansıyor. Tabii yani basında her zaman işte bu kadına şiddetle ilgili şununla da ilgili bununla da ilgili yani bir takım hani kirkin yıkıcı sorunlarıyla ilgili diyelim bir duyarlılık var evet ama bu duyarlılık ne kadar bir lip service diyebileceğimiz yani hani tam olayı idare bir anlamda evet biz duyarlıyız izlenimi vermek için yapılıyor ne kadar gerçekten bir duyarlılık o çok şüpheli. Evet yarım Bye. yamalak şeylerde çok yani bugün o kadar çok örneklerine rastlamak mümkün ki yanından dolaşıp başka haberleri işte kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik kanunu çıkardık diye bakan övünmüş ya yani 15 bin silah topladık diyor milyonlarca silahın kol gezdiği bir ülkede bunu bir işte herhalde iyi bir şeydir bu kanunun geçirilmesi ama şimdi bu da böyle övünerek yarım gerçeklikle çok zorlaştırıyorlar iş yani. Elbette. Yani şimdi işte medyaya ben gene dikkat çekmek istiyorum. Sadece devlet bu boyutu yok kadına şiddet olayında. Mesela me, e, e, bugünkü yazımda da yayın, canın, yayınlanacak yazımda da ona dikkat çektim. E, kadına şiddet haberlerinin her zaman işte mesela e, medyada kullanılırken işte haberler işte yazılmasında e, özellikle. Hani konum mankeni her zaman işte mesela şiddete uğrayan fakat aynı zamanda dekolte giymiş. Güzel bir kadındır. Adeta bir Moda fotoğrafı falan gibi neredeyse gibi niteleyebileceğiniz, e, işte kendini korumaya çalışan falan böyle bir e, şey vaziyeti. E, e, naif bir kadın e, duruşuyla. E, böyle bir şey mesela bu aslında çok stereotipik bir şey. Çok basmakalıp ama yıllardır bunun ötesine basında geçemedi. Ya yani açın bakın, kadına şiddet haberlerinin yanında hemen böyle bir resim göreceksiniz. Evet, aynen öyle. Yüzde doksanında. <gülüyor> Maalesef. Evet. Evet. Neyse, bu arada e, programı kapatırken tabii işte Çin Yeni Yılı geliyor. Nedir? Sanıyor. Çin Yeni Yılı. Çin Yeni Yılı. Ve Çin Yeni Yılında isimdisi. da işte, Şangay Şangay'un e, <gülüyor> bir beşlisin bir parçası olmaya ilerliyorsak eğer işte Tokyo Big Bang diye e, isimli bir havaif şek e, potporisi e, yok satıyor. Havai fişek potpürüsü mi o ne demek? Evet bu ıı, ya yani işte bir havai fişek enstelasyonu mu diyeyim ne diyeyim artık bilemiyorum. Yani bir Hı. havai fişek ıı, birbiri ardına 48 ıı, adet fişek patlıyor. Ve bu ıı, Tokyo Big Bang adının verilmesi işte Çin'de yok satan bu havai fişek gösterisi diyelim. Iı, halk arasında işte yeni ıı, burjuvası arasında Çin'in ıı, çok satılan çok popüler olan bu ıı, Çin yeni yılı için çok satılan gösterinin. Ee, ana fikri Tokyo'nun vurulmasından e, hareketle e, Çok yaratılmış bir şey. Tokyo Big Bang adı da buradan geliyor evet, işte. Tokyo. Yani Tokyo'yu bombalıyoruz işte. Bugün hani Türkiye muadilini alıyordu, işte Atina falan böyle şey, Atina Big Bang falan mesela derse dedi. Neyse. Siz seçin artık. Seçeriz. Peki biz çok Kom komşularla sırf sorun politikası çerçevesinde için başkentlerde olabilir. Neyse böyle bir şey işte. Ayrılırken senin ni hao diye selamlıyoruz. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok sağ Seyyare. Sizin öneyle